Allah Azze ve Celle şu kısa dünyada bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bizi ve neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Bizleri bir arada burada topladığı gibi ahirette, cennette, kendi rızası için bir araya gelenlerden eylesin. Evet. Yine derse başlamadan önce Zilhiccay'ın başı geçti, ortalarına doğru geliyoruz. Önümüzdeki hafta, Allah izin verirse, çok mübarek bir gün yaşayacağız. Bu da nedir? Zilhicce'nin 8'inde e, Hacadar'ın <gülüyor> minaya çıkması, 9'da Arafat, 10'unda inip kurban kesmeleri. Hacca gidemeyen Müslümanların da o duyguları buralarda onlarla nedir paylaşmasıdır. Allah hepimize hayır versin. Duaları kabul olan, o mağfiret olan insanların arasına bizleri de katsın. Hacca giden kardeşlerimize de Allah kolaylık sağlasın. Haclarını mevru eylesin. Arife günü orucunu inşallah unutmazsınız. Çünkü kim Arife günü oruç tutarsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçen sene bu sene ve gelecek senenin günahlarına mağfiret olacağını umuyorumdur. Yani böyle büyük bir sevabı olan bir oruçtur. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ama tutmak isteyen zaten zilhitçenin birinden bayram gününe kadar dokuz gün tutmak isteyen için zilhitçe orucu. Nafil olacak zaten nedir? Vardır. Tutan arkadaşlar Zaten tutuyorlar ama tutamayıp da kaçıran arkadaşlar için Arife günü orucunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Arife günü ise zilhicce ayı biliyorsunuz 17 Ekim'de gözüktü zilfade 30'a tamamlandı dolayısıyla 10. gün 26 Ekim Cuma günü geldiği için bayram nedir 26 Ekim Cuma günüdür dolayısıyla Arife'de 25 Ekim maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda e, takvim esasına uyarak büyük bir çoğunluk ne yaptılar? Bayramı Arife günü ilan ettiler. Ve büyük bir kıyma yolaştılar. Çünkü böyle yapmakla ellerine hiçbir şey geçmediği gibi kaybettikleri çok şey var. Kendi sözlerine aynı zamanda da tezat düşüyorlar. Çünkü şayet sözleri doğruysa, iddia ettikleri doğruysa ki değil, ya bunların kurbanı kurban değil, ya da hacca gidenlerin hacılığı hacı değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, haç arifedir diyor. Arife günü bunlar ne yapıyor? Bayram yapıyorlar. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bayram namazını kılmadan önce bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben işte falan şeyi kurban ettim. Allah Resulü ve Vesselam kim bayram namazından önce kurban keserse o kurban değil ancak et kesmiştir diyor. Bayram girmeden kesilen hayvanlar da kurban hükmünü İslam'da ne yapmaz? Taşımaz. Onlar da et hükmündedir. Evet. Gelelim konumuza. Biliyorsunuz son ders sesilesinde fiten baplarını istiyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar e, olması muhtemel olayları ne yapmıştır? Saymıştır. E, kıyametin vakti muğlak, alametleri de nedir? Müpemdir, şudur diyemiyoruz ama e, hadis mecmualarında kıyamete kadar olacak küçük, büyük, birçok mesele ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Birinci derste bir bölümünü gördük. Sonra Mehdi Aleyhisselam'ı ayrı bir ders olarak işledik. Sonra İsa Aleyhisselam'ı ayrı bir işledik. Sonra Lanet, Deccal'ı işledik mi? İşlemedik mi? Bugün Yecüc ve Mecüc fırkasını işleyeceğiz. Haftaya da inşallah Deccal'ı işleyeceğiz. Sonra fitem devam edeceğiz. işte işlemedik mi? Yani. Evet. Zilhice Zil ayını gördüğü de araya. Tamam. Haftaya da onu işleriz. Evet. Biliyorsunuz e, kayıplan alakalı bilgi Allah katındadır. Kaybı Allah'tan gayri kimse ne yapmaz? Bilmez. Bu kayba nedir? İmandır. Kim kayıpla alakalı bir şey söylerse bu Allah'a ne yapmıştır? Ee, yani iftira etmiştir. Çünkü Allah bunu kimseyle ne yapmamıştır? Paylaşmamıştır. Bildirdikleri ise bu kayıptan ne yapar? Çıkar. Bu da nedir? Mesela kıyamet kopacak. Bu haktır. Ama kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi bizde nedir? Yoktur. Fakat alametleri nedir? vardır. Bu alametleri bir bir ne yapılmıştır? Zikredilmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı kıyametin sürecinin başlangıcıdır. Çünkü bu benim ölümümle başlayacak demiştir. İşte konuları tek tek böyle bir toparlayıp sonra bab bab almayı uygun gördüm. Çünkü ne kadar anlatırsak anlatalım bu meseleleri dönüp dolaşıp ya Mehta Aleyhisselam'a ya İsa Aleyhisselam'a ya Deccal meselesine ya Yecüc-Mecüc meselesine bunlar ne yapıyor? Geliyor. O yüzden bunları ayrı ayrı birer konu olarak zikretmeyi uygun buldum. Bugünkü konumuz Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc meselesini hiç duydunuz mu? Önce onu sorayım. Sedat. Yani bunlar nedir? İns midir, cin midir? hayvan mıdır, insan mıdır? Yani böyle bir fikrin var mı? Bunlar bir duvar da azıyor hocam? Yani duvar, yani duvar kazıyor, yapmanın... köstebek gibi mi kazıyor, insan gibi mi kazıyor? Insan. Evet. <gülüyor> yani insan. Bir şeyler duydunuz. Ee, daha önce biliyorsunuz yeryüzünü birçok istilalar oluşturdu. Yaşamış olduğumuz şu topraklarda daha önce bir istilaya uğradı. Neydi bu istila? Moğol istilası. Buralarda hatta Ankara'nın Çubuk ilçesinde de bir meydan savaşı oldu. Geçmiş ülema Yecüc ve Mecüç fırkasının olduğunu, bunların Moğol istilası ile oluştuğunu ve bütün alametlerin bunlara uyduğunu iddia ederler. Ama bu bir iddiadır. Doğru değildir. Neden doğru değildir? Yecüc ve Mecüc Fırkası Mehdi'nin, İsa Aleyhisselam'ın ve Deccal'ın zuhur ettiğinin akabinde olacak bir olaydır. Onlardansa daha hiçbir şey nedir? Yok. Olmadığı için bu olaya Yecüc ve Mecüc Fırkası'nın daha gelmediğini ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Ama dediğim gibi kıyametin vakti muğlas alametleri de nedir? Müphemdir. Evet. Yücüç ve Mecüc yabancı bir isim. Arapça olduğu da söylenmiş, başka dillerde olduğu da söylenmiş ama Arapça'da alevlenen anlamına gelen bir fiilden türetilmiş veya çok tuzluluğundan dolayı tadı acı olan su anlamında isimden türelmiş ve o düşmanın hızı anlamında bir fiili yine mecüç kelimesi de aynı şeyden e, türemiş. Çalkalanma, dalgalanma, Karkaşa gibi manalara gelen iki kelime. Eğer bu iki kelime Arapça ise bu anlamlarda olur. Yok. Yabancı bir kelime ise Arapça hiçbir alakası yok. Yani ne olursa olsun Yecüc ve Mecüc fırkası çarparak çalkalanır bir bırakmışız. Keyif suresinin 99'da geçen ayette olduğu gibi Set'ten çıkan insanlar manasına geliyor. Yecüc ve Mecüc aynı Adem'den Havva'nın çocuklarından olan insandır. Yani onlar da nedir? Bir topluluktur. Ve bizim gibi yaşayan insanlardır. Adem'in zürriyetindendir. Ve e, bunlar da insandır ama çok şerli insanlardır yani insanların en şerlisidir evet fakat şu sözleri duyabilirsiniz bunların asla asla yoktur birçok kitabı okuduğunuzda e, İsraliyat'tan gelen bazı meseleler vardır şöyle yazar onlar Adem'in zürriyetindendir havanın değil güya Adem cünüp olmuş menisi toprakla karışmış o menilen karışan topraktan Yecüc'den Mecüc fırkası olmuş diye maalesef iddia eden var. fırkalar vardır. Hani bunu çok zikrettikleri için alma ihtiyacı hissettim. Yoksa meselemizden hiçbir alakası nedir? Yoktur. Bu meselenin sözünde dayanağı nedir? Yoktur. Aynen tasavvufçuların mesela kitaplarında yazdığı gibi Allah Adem'i yaratırken güya Ebu Yezid-i Bestami'de suyunu döküyormuş. Adem yaratılmadan yani Ebu Yezid-i kim yaratmış? Yani bunu İmam-ı Rabbani e, mektubatında naklediyor misal. Aynı bunun gibi sözün dayanağı olmayan Yecüc ve Mecüc fırkası hakkında da ne yapıyor? Bilgiler gelir. Aynı Çingene nasıl olmuş? Çinlen ile Çan Mescid'e girmişler. Kabe'nin içinde zina etmişler. Donup kalmışlar. Çingene buradan çıkmış. Aynı bunun gibi. Evet. Onlar Adem'in soyundandır. Bukhari'de Ebu Said El-Hudri'den er gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Adem'e ey Adem diyecek. Adem buyur Yarab her hayır sendendir. Emrine hazırım diyecek. Allah Azze ve Celle cehenneme girenlerden seçip çıkar diyecek. Adem cehenneme girenlerin sayısı ne kadar diyecek. Allah Azze ve Celle her bin kişiden 999'dur. Allah bizi bunlardan inanmasın. Amin. O an çocuklar ihtiyarlar, her hamile kadın çocuğunu düşürür, insanları sarhoş olarak görürsün fakat onlar sarhoş değiller. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir diyecek, sahabe diyecek ki o binde bir hangimiz olabilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjdeler olsun sizden bir kişi, Yecüc ve Mecüc'den bin kişi. Dedi. Bu da Yecüc ve Mecüc fırkasının insanlardan ama çok günahkar grubundan olduğuna nedir? kariden gelen bir delildir. Hadisi yakaladınız mı? Yani cennete giren sizden bir kişi öbür 999'dan bin olan Yecüc ve Mecüc'den yani günahkar olan kavimdendir. Evet. Yine Abdullah bin Amr'dan Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem şöyle buyurmuştur. Yecüc ve Mecüc Adem'in soyundandır. Eğer onlar insanların üzerine gönderilirse onların yaşantılarını karıştırırlar. Onlardan her biri kendi soyundan binden fazla kişi geride bırakmadan ölmeyecekler. Evet. Onların özelliklerine baktığımızda onlar hadislerde gelen özelliklere göre aynen Türk denilen kavme benziyorlar. Yani hadiste tarif edilen Türk ırkından olan kesim. Ve Moğollara benzer. Onlar benim gözüm küçük mü büyük müyüz? evet küçük gözlü olacak basık burunlu kızıl tüylü geniş yüzlü sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli şekilleri ve renkleri tamamen Türk denilen kavme diyor. evet İmam Ahmet'ten gelen rivayette Ebu Harmele'den teyzesi yolundan aktarılan rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 Evet. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. i̇bn Hacer onlar hakkında gelen rivayetleri zikrettikten sonra şöyle diyor. Özellikleri 3 kısımda topluyor. Bir kısmının vücudu sedir ağacı gibi büyük. Bir kısmı eni ve boyu 4 lira. Bir kısmı kulakların üzerine yatar. diyet kulaklarla örtülür. Tabi biraz abartılı bu. Yine geldiğine göre uzunlukları 1-2 karış en uzunları üç karış. Evet. Yani küçük boylusu da var. Çok iri olanları da var. Ama bunlar bir fırka. Ama çok fırka. Hadisler gelecek. Öncüleri diyor Taberi Gölü'ne gelecek. Onlar suyu içecek, geçecek. Arkadan gelen asıl kalabalık ya burada bir göl vardı, nereye gitti diyecektir. Yani Taberi Gölü, bugünkü Hazar Gölü var ya, Orak gelen rivayetlerde, Hazar Gölü de az bir yer değil yani. Van Gölü bile 110 kilometre böyle uzunluğu Hazar Gölü onu içine alır yani. Öncüleri suyu içip geçecekler, arkadan gelenler, burada göl vardı yani bir su birikintisi var, nerede diyecek. Bu kadar kalabalık bir topluluk olacak. Allah onların şerlerinden korusun olacak. Tahir rivayetlerin geldiğine göre onlar çok kuvvetli insanlar. Kimse tek başına bunlarla yani bir kavim onlarla baş etmeye güç yetiremeyecek. Dolayısıyla onlar çok kalabalık ve çok geniş topluluklar olacak. Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasına dair delillere baktığımızda kardeşlerim bunlar kıyametin Büyük alametlerindendir. Biliyorsunuz kıyametin alametleri vardır. Bunlar küçüğü var, büyüğü var. Yecüc ve Mecüc büyük alametlerinden. Yani küçük değil. Büyük alametlerinden. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresinin 96 ve 97. ayetinde diyor ki Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat ölüm kıyamet yaklaşınca bin birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselerdenmişiz derler. Yani artık geriye dönüş nedir? Yok. Bu da kıyametin son vakitlerinde olan. Bu ayeti kerimede gösteriyor ki demek ki Yecüc ve Mecüc var. Olacak, bu insanlığın başına gelecek büyük belalardan. Çünkü onlar bütün insanları helak ede ede gelecekler. En son diyor, biraz sonra hadisler gelecek, silahlarını havaya doğrultacaklar. Yani okları da ben silah olarak alayım. Havaya atacaklar diyor. Yerdekiler bitti, sıra göktekinde diyecekler diyor. Attıkları ok, yani silah her neyse uçlarına kan bürünüp yere düşecek diyor. Yani bu kadar şerli bir topluluk olacak. Allah'a bile en sonunda o kadar kendi güçlerine güvenecekler ki aynı Filavun Musa aleyhisselamla münazarasına Kur'an'da baktığınızda ne diyor? Ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbına giden yolu öğreneyim. Ne yapacak? Savaşacak, aklı sıra. Evet, aynı bunlar da Allah Azze ve ile ne yapıyorlar? Savaşmaya kalkacaklar. Bu kadar akılsız ve şerli insanlar. Yine e, Zulkarneyn kıssasına baktığımızda kardeşlerim Zulkarneyn kıssasında ne var? E, o diyor yeryüzünün doğularına ve batılarına ne yapıyor? Sefer düzenliyor. Öyle bir yere geliyor ki oradaki insanlar Zulkarneyn'den ne yapıyorlar? Yardım istiyorlar. Diyorlar ki burada bir kavim var. Sürekli bize ne yapıyor? Eziyet ediyor. Sen bunlarla bizim aramıza bir set çek. ayet kelimesi. Ve Zulkarneyn ne yapıyor? Onların arasına bir duvara e, bugünkü şey ile bakır eritiyor ve duvara döküyor. Onların arasında o ne yapıyor? Set oluşuyor. Ve hadis-i şeriflere baktığımızda bu ayetlerin şeyinde e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ve mecüc fırkası diyor. Her gün o duvarı delmeye çalışır. Sabaha kadar uğraşırlar. Sabah olduğunda bir ışık görürler. Yarın buna devam ederiz deyip giderler. İnşallah demeyi ne yaparlar? Unuturlar. Melekler sonunu ne yapar? Hemen tekrar örerler diyor. Bir gün İnşallah diyecekler ve delip çıkacaklar. O zaman insanların vay haline diyor. Vay haline. Evet. Bu ayetler Allahü Teala'nın veli kulu Zulkarneyn'i insanlar ile bozguncu kavim Yecüc ve Mecüc arasında set yapması için görevlendirdiğini ne yapıyor? Gösteriyor. Vakit gelip kıyamet yaklaşınca bu set ne yapacak? Açılacak ve Yecüc ve Mecüc büyük bir hızla topluca oradan çıkacak. İnsanlardan hiç kimse onların önünde duramayacak. İnsanlar arasında dalgalanmaya ve yeryüzünde bozgunculuğa ne yapacak? Sebep olacaklar. Evet. Bunlarsa sura üflenmeye az bir zaman kala gündeme gelecek olaylar kardeşlerim. Şimdi gelelim hadislerden delillere. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Zeynep Binti Caş haber veriyor. Kim Zeynep Binti Caş? Peygamberimizin hanımı olur. Kendisi orada Allah Resulü ve Vesselam bir gün yatarken kalkıyor, uyanıyor. Ve La ilahe illallah yaklaşan şerden dolayı vay Arab'ın haline diyor. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün settinden şunun gibi bir delik açıldı diyor. Ve bunu derken de baş parnağını işaret ediyor, şahadet parnağını birleştiriyor. Ve ya Resulullah diyor Zeynep içimizde bunca iyi kimseler varken helak mı olacağız dedim. Aleyhisselatü vesselam evet zina, fuhuş, ahlaksızlık gibi kötülük çoğaldığında sizler de ne yapacaksınız? Helak olacaksınız diyor. Bu da Yecüc ve mecüç fırkasının olduğunu ve insanlara büyük bir bela olarak geleceğinin delillerinden bir tanesidir. Yine gelen rivayette Bukhari'de Allah İsa'ya ben şimdi bir takım kullar çıkardım ki kimsenin onlara öldürmeye gücü yetmez. Sen etrafında bulunan Müslümanları tura muhafaza et diye vahyeder. Sonra Yecüc ve Mecüc çıkar onlar her bir tepeden akın ederek yayılır. Onlardan önde gideni Taberiye gönlüne uğrar da orada bulunan suyun hepsini içerler. Sonra gelenleri oraya varınca burada bir su olması gerekirdi derler. Onlar İsa ve beraberinde olanların etrafını sarar. Öyle ki beraberinde olanlar Allah'a dua eder. Allah onların üzerine bir hastalık gönderir. Hepsini aynı anda öldürür. İsa ve beraberinde olanlar düzlüğe doğru iner. Orada Yeciç ve Meciç fırkasının pis, leş kokularıyla, cesetleriyle karşılaşır ve Allah Azze ve Celle'ye İsa Aleyhisselam ve yanındaki o mümin insanlar dua eder. Allah Azze ve Celle onlara e, yerden ve gökten indirdiği sularla, fışkırttığı sularla onları yok eder. Kalanları ise göndermiş olduğu ebabil kuşlarıyla Allah'ın takdir ettiği yere onlar tırnaklarıyla alır götürürler ve yeryüzünde onların leşleri ne yapar? Tertemiz olur. Evet, bu da gelen rivayetlerde. Müslüm'ün diğer bir rivayetinde burada bir su olması gerekirdi sözünden sonra şu fazlalık vardır. Sonra yürürler, üzerlerindeki ağaçların altında bulunan her şeyi örtecek şekilde olan Kudüs'teki Cebelül Hamur dağına gelirler ve biz yeryüzünde kim varsa Hepsini öldürdük. Şimdi gökte olanı öldürelim derler ve oklarını göz yüzüne atarlar ve o okların hepsi kendilerine, uçlarına kan bulaşmış olarak ne yapar? Geri döner diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselatü. Kardeşler bu birkaç tarih rivayet var. Basit bir olay değil. Çok büyük bir olay ve çok dehşet bir olay. Düşünün koskoca bir göl yani şu bir su değil mi? Ben içince bu ne yapıyor? Bitiyor. Ama koskoca gölü hayvan değil bunlar. Sohbetin başında dikkat ederseniz, hani bazen çok insan suladı mı bir bardakta içmiyor ki kova getirin şuna kova derler ya. Ha bu nedir bir şakadır, mübarekdir. Adamın ceceyi üç dördüncüde tepe üstüne gider. Bunlar kova içmiyor kovalar. Yani bir bardak, iki bardak, üç bardaklık su. Demek ki koskoca göl bitiyorsa bunlar bayağı bir nedir? Bir topluluk ve bulunduğu yerleri bırakıyorlar. Her tepeden akın ettiğine göre çok kalabalık nedir? Bir topluluktur. Bugünkü İslam alimleri bu rivayetlere bakarak bunların Çinli olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor ve onların yeryüzünü istila etmeleri diyor. Ama tabi bugün ki haliyle böyle bakılıyor. Allahu Alem. Yani en iyisini nedir? Yine Allah bilir. Biz bilmeyiz. Bu da gösteriyor ki bunların çok acımasız, dinsiz ve e, gaddar insanlar olduğunu gösteriyor. Mesela e, Moğolistan'da, şimdiki Moğolistan'da okuyan Ankara'dan tanıdığım çocuklar var. Onlar anlatmıştı. Şeyin amca diyor, orada herkes hırsız diyor. Tam bir putperest insanlar diyor. Onların diyor merkezinde diyor, hani umuma ait tuvaletler olur ya, tuvaletlerde kapı bulamazsınız diyor. Kadın ve erkek ayrı tuvalet diye bir olay yok diyor. Herkes kadın erkek karışık diyor. Zina fuhuş hat diyor. Eğer diyor senin diyor Müslüman olduğunu anlasınlar dakikada öldürürler diyor. Onun için diyor biz kesinlikle diyor evde namazlarımızı kılıp öyle çıkıyoruz ve asla diyor orada Müslüman kimliğimizi gösteremiyoruz diyor. Oraya diyor bir ara diyor Arabistan'dan diyor alimler gelmiştir. Orada bir tebliğ, davet çalışmaları yapalım diye de bir merkez açmaya çalışmışlar. Halk bunların üzerine yürüyor. Amerikan elçiliğine kurtulup canlarını öyle kurtarıyorlar. Öldüreceklermiş yani. O kadar kutless insanlardır ve o kadar katlarlar İslam'a karşı çok aşırı giden insanlardır. Yani onların kendi gözleriyle anlattıkları. Bir de bunların büyük bir topluluk olarak harekete geçtiğini düşünün ki bunları hiçbir şey ne yapamaz, durduramaz. Allah'tan gayrı. Evet. Abdullah bin Mesut'tan gelen rivayette Allah kendisine razı olsun. Allah Resulü'nün salatu vesselam Miraç gecesi İbrahim ve Musa Aleyhisselam'la karşılaştı. Kıyametin ne zaman olacağını konuşuyorlardı. Söz sırası İsa Aleyhisselam'a gelince İsa Aleyhisselam Deccal'ı nasıl öldüreceğini anlattıktan sonra şöyle dedi: "Sonra insanlar ülkelerine geri dönerler. Onları Yejiç ve Mecuç karşılar. Onlar her bir tepeden akın ederek yayılır." Uğradıkları her suyu içip bitirirler, her şeyi dağıtırlar, sonra bana karşı meydan okurlar, ben Allah'a dua ederim, Allah onları öldürür, bulundukları yer leşlerinden kokar, ben Allah'a dua ederim, Allah gökten yağmur indirir, bu yağmur onların cesetlerini götürüp yok eder. Evet. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette, Allah Resulü ve Vesselam, onlar insanlara karşı ortaya çıkar, buldukları suyu içip bitirir. İnsanlar onlardan kaçar, okları göğe fırlatırlar, oklar kendilerine kan olarak geri döner. Bunun üzerine şöyle derler, yeryüzündekilerini yendik, kuvvet ve üstünlük olarak göktekilerini de yendik. Allah onlara hastalık gönderir, onları öldürür. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Yeryüzünde bulunan her hayvan onların etlerini yiyerek semizlenir. Yani etlenir. Öldükten sonra. Yani ne kadar hayvan varsa tavuğuydu, kurduydu, kuşuydu, ayrısıydı. Bunları yiyecek ve beslenecek diyor. Evet. Birçok rivayet var. Aynı muhtevada olduğu için aynı hadisleri tekrarlamanın yani bize fazla bir faydası yok. Demek ki Yecüc ve Mecüc fırkası olacak. Buna zaman olacak. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, İsa Aleyhisselam'ın Deccalı öldürmesi, İslam'ın yeryüzüne hakimiyetinden sonra gelecek neymiş? Bir fitnedir. Büyük bir fitne. Yejiç ve Mejiç settine baktığımızda Zulkarneyn kendisinden yardım isteyen kavminin Yecüc ve Mecüc arasına bir set inşa etmiştir ki ayeti kerimede bunlar nedir? Sabittir. Bu ayetler yani Keyf 94-95'te setin yapılmasını anlatır. Bu set doğu tarafındadır. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca diyor 90. ayette. Güneş nereden doğar? Ama isim de vereyim. Ebul-Ala Mevdudi gibi sapıklar diyeyim. Akılcı veyahut eşari geçinenler bu rivayetleri inkar ederler. Ayette geçtiği halde. Yeryüzünde e, keşfedilmedik. Hiçbir yer yok. Nerede bu? diye hem yecüc ve mecüc fırkasını, hem Deccal meselesini, hem İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu ve Kur'an'da geçmiyor diye Mehdi Aleyhisselam meselesini ne yapar? İnkara giderler. Halbuki Allah Kur'an'da bunu sabit olarak bildirmiştir. Resulü yalan söylemesi mümkün olmayan Resulü da ne yapmıştır? Olacak meseleleri anlatmıştır. Biz de bunlara işittik, itaat ettik. Ama akılcı olan insanlar, mesela Allah Azze ve Celle Mülk Suresinin 16 ve 17. ayetinde göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz ayetinde mevdudi ne yapar? Gök nerede? Aşağıda mı? Yukarıda mı? Sağda mı? Solda mı? Tefiminde yazdıkça yazmıştır. Ulan inkar etse ne demiştir? Etmez. Seni okuyanı ne yapar? İnkara sevk ettirir. Allah'ın isim ve sıfatlarında ne yapar? Müşkülata gider. Yine Enbiya Suresinin 45 ile 64. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssasında İbrahim üç yerde yalan söyledi. Buhari Müslüm rivayetini ne yapar? İnkar eder. Yani akılcı olan insanlar inkara gidiyorlar. Ama ne diyorlar? Bunu ya yani bir Peygamber'in yalancı olması mümkün değil. Kim yalancı duruma düştü? Allah Resulü. Allah Resulü aklıya bilmek için mevdudu şöyle der: Buhari ve Müslüm gibi rivayet terestler bunu uydurdu der. Yani Bukhari ve Müslüm'ü ne yaptı? Attı. Yani aynı putperest tipine soktu. Ve akabinde de aynen şunu diyor. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, gavile ne kadar sika, güvendir olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz diye de ne yapmıştır? Tefsir edip geçmiştir. Bunu okuyan ahmaklar da aynen ona inanmıştır. Evet. İşte bu meseleleri inkar edenleri gördüğünüzde aklını böyle yani Allah'ın verdiği akın melekesini kullanamayıp aklına köle olan insanların sözleridir. Müslümanlara gereken de nedir? İşittik, itaat ettik, bitmiştir. Konuyla ilgili ayetlerde geçtiği gibi bu set iki dağ arasına yapılmıştır. Çünkü ayette nihayet iki dağ arasına ulaştığında diyor. Yani karşı karşıya iki dağ sonra nihayet iki dağ arasını aynı seviyeye getirince 96'da yani bu neyi gösteriyor? İki dağ arası doldurulmuş. Bu da demir parçalarıyla yapıyor ve üzerine erimiş bakır dökmüştü ve böylece set çok sağlam olmuştu. İmam Muharri diyor ki Allah ondan razı olsun bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ben demir parçalarından oluşan mükemmel bir set gördüm dedi. Aleyhissalatü vesselam sen o setti görmüşsün dedi. Evet. Yine o set bizim bu bölümde bahsettiğimiz set biz sadece Kur'an ve hadislerde gelen delillerle ne yapıyoruz? Yetiniyoruz. Şudur demiyoruz. Çünkü kıyametinin vakti muğlak. alametleri de nedir? Mükemmendir. Bu set vardır ve bu settin arkasında da Mecuç ve Mecuç furkası nedir? Vardır. Bugün yeryüzünde uzun bir set nerede var? İşte İslam alimleri birçok delili toplayarak demin sohbetimin içinde de zikrettiğim gibi bunun Çin ehli olduğunu Allahu alem tabi ve bir gün geldiğinde bu setti yarıp buradan dışarıya çıkacaklarını ve yeryüzünü istila edeceklerini söylüyorlar. Ama en iyisini Allah bilir. Fakat Yecüc ve Mecüc ortaya çıktığında ahir zamanı nasıl olacak? Son dönemleri olacak. Ve bu kıyametinde nedir? Büyük alametidir. Şu yaşadığımız zamana kadar bunu yapmamıştır. Olmamıştır. Evet. Onun görülmesi sahih rivayetlere göre İsa Aleyhisselam'ın inmesi, İsa Aleyhisselam'ın deccalı öldürmesi, ve daha sonra Müslümanların e, refah içinde yaşaması, akabinde Yecüc ve Mecüc fırkasının insanlara saldırmasıyla ne yapacak? Gündeme gelir Allah onların şerrinden bizi ve neslimizi korusun. Allah Azze ve Celle bizleri hakta toplasın. Evet, Yecüc ve Mecüc fırkası hakkında anlatmak istediklerim bunlar. İstiyorsanız e, kıyamet alametlerinden bir noktaya daha dokunayım. isterseniz noktalayım. Hangisi? Ya. Ya. Ya. Yine önemli meselelerden bir tanesi ki bugünkü gündemi de oluşturan meselelerden bir tanesi insanları bir meydanda toplayacak ateşten bahsediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu alametlerin büyüğünden bir tanesidir. Bu bu ateş kıyametin en son alametlerinden artık bundan sonra da kıyamet kopacaktır. Bu ateş nereden çıkacak? Rivayetlerde bu ateşin Yemen'deki Adem'de bulunan kuyulardan çıkacağı geçmekte. Bazı rivayetlerde ise Yemen'in güneyinde denizden çıkacağını söylemekte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi gelelim bu ateşin nereden çıkacağına dair hadislere. Birincisi Huzeyfe'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametin büyük alametlerinden bahsederken alametlerin sonuncusu Yemen'den çıkıp insanları bir araya toplayan ateştir buyurmuştur. E, evet. Yine o Zeyfe'den gelen bir rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aden kuyularından çıkıp insanları bir meydanda toplayan ateş olacaktır diyor. Yine Ahmet'ten ve Tirmizi'den gelen rivayette İbn Ömer'den geliyor hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Selam Müslüman olunca Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular sordu. Biliyorsunuz Yahudi alimlerinden birisiydi. Kıyametin ilk alameti nedir diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam ilk alameti doğudan batıya doğru toplayan ateştir diye bir açıklama yapmıştır. Şimdi rivayetlere baktığımızda ilk alameti son alameti diye gelen rivayetler vardır. Bunlar birbirine ters değildir. Birbirine tenahuz nedir? Değildir. Kıyametin alametleri, yani kıyametin vakti muğlak, alametleri de nedir? Müphemdir. Bu olay olacaktır. Ama ne zaman? Nasıl? Allah bilir. Evet. Yine gelen rivayette, insanları diyor, bir meydanda toplayacak. Bu rivayetlerin arasını birleştirmek mümkün. Bu da şöyle. Ateşin aden kuyularından çıkmış olması daha sonra insanları doğudan batıya doğru bir meydanda toplayamayacağı anlamını ne yapmaz? Taşımaz. Evet. Ee, bu ateş insanları nasıl toplayacak? Bu ateş Yemen'den çıktıktan sonra yeryüzüne yayılacak. İnsanları bir meydana doğru toplayacak. İnsanlar ise üç grup halinde olacak. Bir, Yiyecek ve binekleri bol olan bu dünyada doymuş ahiret hayatını özleyen. iki bazen yürüyen, bazen de hayvana binen. Bunlar bir deveye birden fazla kişi olarak biner. Çünkü o gün hayvan sayısı azdır. Bunların alakalı rivayet biraz sonra bu rivayeti gelecek. Üçüncüsü, ateşin önüne katıp her yönden toplanma yerine götüreceği insanlar. O insanlardan kim kaçmak isterse Ateş onları yakacak. Evet. Bugün yakın tarihte biliyorsunuz, yeryüzü hep ne yaptı? Karıştı. Yemen'den bir ateş çıktı. İnsanlar sokaklara döküldü. Libya, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Irak, şimdi de Suriye ne yapıyor? Yanıyor. Yani bu ateşin ne olduğunu ne yapmıyoruz? Biz de bilmiyoruz. Artık bir fitne mi? Bir ölüm mü? İnsanları içine alıp götüren e, bir artık ne diyorlar? Bahar Seli adını koydular. Ama Allahu u Alem hadislerde gelen ateşlerden bir tanesi bu. Ve çıktığı yerde de ne yapmıyor bu? Kalmıyor. Birçok insanı önüne alıp ne yapıyor? Götürüyor. Ve dikkat ederseniz hadiste Doğudan batıya doğru insanları ne yapıyor? Yayıyor, topluyor. Bugün ateşin çıktığı yere baktığımızda yine aynı şekilde doğudan batıya doğru ne yapıyor? Yayıyor. Tabi gene de en iyisini ne yapar? Allah bilir. Bunlar da kıyametin ne kadar yaklaştığını ve tepemizde olduğunu gösteriyor. Sen sakin dur Dayının yanına otur hadi bakayım. Hadi sen bu ateşin insanları nasıl toplayacağına dair hadislere baktığımızda Bukhari ve Müslim'de Ebu Kureyre'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametten önce insanlar üç grup olacak. Aynen demin hadiste e açıkladığımız gibi. Birinci grup ahiret hayatını özleyen, geride kalan dünya hayatından nefret edenler. İkinci grup, ikisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde dördü bir deve üzerinde onu onu bir deve üzerinde toplanan, geride kalan grubu ise ateş toplar. Onlar nerede istirahat ederse ateş onları ne yapar? Yakalar. Onlar nerede geceyi geçirirse ateş onlarla birlikte gelir ve onların akşamladığı yerde onlarla birlikte akşamlar. Yani hadiste o ateşten kaçan Hicret eden, oradan uzak duran ama imkanı bol olan ama az olan yani oradan hicret eden ne yapar? Kurtulur. Ama orada bile bile orada kalan insanlar gündüzü de ateş gecesi de ateş nereye toplanırsa orada ne var? Ateş yani ölüm vardır. Böyle yerden dinimiz ne yapıyor? Uzak durmamızı bize ne yapıyor? Tavsiye ediyor. İkinci rivayet Abdullah bin Amr'dan Doğu tarafından bir ateş çıkar, insanları batıya toplar. Orada nerede geceyi geçirirlerse ateş orada onlarla birlikte geceler. Onlar nerede dinlenirse ateşte onlarla birlikte dinlenir. O insanlardan geride kalan ve dökülenler olur. O ateş onları Şam'da toplartır diyor. Eşer hoş Evet. Şam bildik bir Şam. Bugünkü Şam. Evet. Zaten hadis-i şerifler bir dahaki derslerde gelecek. Şam ehlinde hayır kalmadığı zaman kıyameti bekleyin diyor. Evet. Allah bizlere yardım etsin. Üçüncü hadis de aynı muhtevada. İsterseniz yine de tekrarlayın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demişse muhakkak bize bunda nedir? Hayır vardır. Hadis Hüzeyfe'den. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor. Ebu Zer dedi ki ey Gıfaroğulları ayrılığa düşmeyin. Çünkü ben doğru sözlü olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim. Kıyametten önce insanlar üç grup halinde olacak. Birinci grup binekli, karınları tok, giyinmiş toplanır. İkinci grup yürüyen ve koşan. Üçüncü grup ise melekler onları yüzü üstünde süründürecek ve ateşin önünde toplayacak. Orada bulunanlardan biri, o iki grubu anladık da peki o yürüyen ve koşanlar kim? Aleyhisselatü vesselam onların arkalarından gönderdiği bir afetle yürüyecek ve koşacaklar. Öyle koşacaklar ki onlardan birine kıymetli bir bahçeyi yaşlı bir deve karşılığında verecek olsa onu hemen bütün malını verecek o yaşlı deveyi alıp oradan kaçacaktır. O kadar büyük bir fitne olacaktır. Evet. Allah o ateşe, o fitneye düşmekten bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. İnsanların toplanacağı yer. Ahir zamanda insanlar Şam tarafında toplanacak. Bununla ilgili birçok rivayet var. Birincisi, ahir zamanda çıkacak ateşle ilgili İbn Ömer hadisinde biz ya Resulullah o an bize ne yapmamızı emredersin? Şam tarafına gidin diyor. Oraya doğru gidin. İki İmam Ahmet'ten gelen rivayette Ali sıratu vesselam 3 kere siz işte burada toplanırsınız, işte burada toplanırsınız, işte burada toplanırsınız diyerek eliyle Şam ehlini ne yapıyor? Şam tarafını işaret ediyor. Yine Tirmiz'in rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o an nereye gidelim o kargaşada dediklerinde eliyle Şam'a doğru ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Dört nolu nakledeceğimiz rivayette İmam Ahmet naklediyor. Allah Resul diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hicretten sonra hicret bir daha olmayacak. İnsanların en hayırlısı İbrahim'in hicret ettiği yere Şam'a hicret edenlerdir. Yeryüzünde insanların en şehirleri kalır. Arz onları dışarı atar. Allah'ın zatı onları hoş karşılamaz. Büyük ateş onları bir araya toplar. Onlar nerede dinlenirse ateş onlarla dinlenir. Onlar nerede gecelerse ateş de onlarla orada ne yapar geceler diyor. Evet kardeşlerim. İkinci dersi hatırlıyor musunuz Fitenler alakalı İsa Aleyhisselam nereye inecek? Şam tarafında e, dikili taşlar olunan bir bölgeye. Indiğinde ne olacak orada? Allah'ın halifesi Mehdi'nin askerleriyle toplanıp akşam namazına durma vaktinde İsa Aleyhisselam ne yapacak? İki meleğin kanadında oraya inecek ve ey Allah'ın duhu, ey Allah'ın nebisi gel Müslümanlara namaz kıldır dediğinde İsa Aleyhisselam ne diyecek? Ben Muhammed ümmetinden bir imamın arkasında namaz kılmakla emrolundum deyip ne yapacak? safa gelecek. İşte demek ki o ateşten kasıt deccal fitnesi ki inşallah gelecek hafta işleyeceğiz. İnsanları bir araya getiren o ateş yani deccalın çıktığı, Mehdi'nin zuhur ettiğini duyduğunuzda hepiniz nereye gideceksiniz? Şam'a gidip Mehdi'nin ordusuna ne yapmak? Katılmak zorundasınız. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Bütün gelen rivayetler Tamamen ne yapacak? Ee, onların doğrultusunda yani ateş insanları orada Şam'da ne yapacak? Toplayacak. Ve İsa Aleyhisselam Dedcal'ı ne yapacak? Öldürecek. Fitne bu şekilde o an için dinecek. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Her türlü fitneden bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle öyle kargaşalara bizi de neslimizi de ulaştırmasın çünkü çok karanlık günler olacak herç herç her tür ölüm çoğalacak kim kimi ne için öldürdüğünü ne yapmayacak bilmeyecek, bilmeyecek. ve insanlar kabirlere gelecek daha ne atıyorsunuz çıkın da biz yatalım diyecekler yani yerin altı yerin üstünden Hayırlı olacak. Fitneler bu kadar nedir? Kötüdür. Bugün bakın fitnenin olduğu bölgelere bakın öldürülme, toplu öldürülme toplu tecavüzlerin dışında toplu salgın hastalıklar da mevcut. Yani kurşunun, bombanın öldüremediğini ne öldürüyor? Hastalıklar öldürüyor. Çünkü su yok. Yiyecek yok. İnsanların ölüleri nedir? Sokaklarda. Onların e, kokuşması salgın hastalıkları da ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Yani fitnenin olduğu yerde fitne tek başına nedir? Değildir. Ve nerede bir zulüm varsa ondan bana ne? Hiç kimse ne yapamaz? Diyemez. Diyemez. Bakın kafirlerden birinin makalesini okudum. Alman bir Hristiyan yazıyor. Bu İsrail'in Filistin politikası ile alakalı bir kitap yazmış. Ondan size şöyle küçük bir pasajı söyleyeyim. İsrail'in diyor Filistin'e yaptığı bu zulmün kan gölünde bütün dünya helak olacak diyor. Bir kafir yazıyor bunu. Sebebine gelince zulmün diyor dini yoktur. Yani mazlumun dini yoktur. Kim diyor neye gücü yetiyorsa bu zulme dur demesi gerekir bu zulme dur denilmediğinde mazlumun ahı herkese teker teker ne yapacak? Sirayet edecektir ve o insanlığı yıkacaktır. Ve bizim hadisleri alıyor. Yani bizim diyorum çünkü biz Müslümanın Allah Resulü ve Vesselam'ın şu sözünü oradan naklediyor. İlgimi çektiği için burayı naklediyorum size. Bir taş, bir ağaç dahi gel arkamda Yahudi var öldür diyecektir. İşte bu diyor, bu söze inanan diyor insanlar bir gün bunların yaptığı zulümden hepimizi ne yapacak? Helak edecek diyor. Helak olmadan önce gelin buna dur diyelim diye bir kitap yazmış. İçindeki makalı. Hakikaten güzel bir şey. Bunu Türkçe'ye tercüme etmişler. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Fitne geldiği zaman hepsi birbirine ne yapar? Karışır. Bugün yakın olan yerde bakın Hristiyanlar dahi bombalandı. Hiç Müslümandı, kafirdi, şuydu, buydu ne yapılmıyor? Bakılmıyor ve hepsinin kanına giriliyor. Allah bizleri her türlü şerden, her türlü fitneden korusun. Bugünkü meselemiz Yecüc ve Mecüc fırkasını bir nebze olsun. Anlama, kavrama ve bizleri toplayacak ateşi ileriye getirecek ateşi anlama yolunda. Allah Azze ve Celle bizleri hayırda kılsın, hayırdan ayırmasın. Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke, Allahumma ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente, estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi.